Öğrencilerin Aslında istedikleri konularda Ocalarımızı Dışarıdan gelen bazı katılımcılar Dışarıdan gelen Sertleriniz Şimdi e, Bu e, Dizi Aslında Eşincisi oluyor evet. Eş kişiyi buraya davet ettik Ben de ayrıca konuştuk İlk <gülüyor> Ee, İstanbul Hoca e, davet etmiş bulunuyor. Kendisi bildiğiniz gibi, ebezi e, özellikle matematik tarih konusunda hocası oldu. Tanımayan yok, onun için ben kendisini burada olduğunu e, anlatmaya gerek duymuyorum. İstanbul Hoca e, aslında kendisini çok eh, taksir ediyoruz, seviyoruz ve aslında bize uzattığı el içinde çok minnettar istediklerini. Biliyorsunuz, bu tür belirlerin kuruluşu çok zor oluyor. Kendisi de bunu kurduğu için biliyor aslında, hoca bulmak çok zor. Aslında doğruyu öğrenci de bulmak çok zor. Öncelerler de kapatıyorlar öyle biraz havaya çalışıyoruz <gülüyor> e, fakat azimliyiz, Olacak. Kendisi en uzak yere geliyor, e, <gülüyor> sizlerle uğraşıyor ve yetişmenizi sağlıyor. Bu bakımdan e, ben, özellikle sabah edilemediği gezi taktiklerini şu an ve kumarlar bir anede veriyorlar. Belki yetişmeyse çözünürlük diye bir grup. Eve Başlatmak istiyoruz. Ee, Bugün e, merakla bekliyoruz. Nedir? Her şey biliyorsunuz, hiçbir şey. Yani her şey bilmek mümkün değil. Yoksa bu şey yok. konuyla alakalı mu baktığınız? Ofman. Efendim. E, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Farsuo Mehmet Üniversitesi Rehabilitasyon Tarih Bölümü'nün bu konferans serisini tebrik ediyorum. Bu tür faaliyetler sosyalleşmeyi sağladığı gibi farklı fikirleri dinleme imkanı da verir sizin gibi yetişme iptal arkadaşlara. Bu açıdan e, iyi bir faaliyet ettiniz. Ayrıca bir daha getirdiğinizde teşekkür ediyorum ama yavaş yavaş ders vermeye ya da söylemini bilmediğiniz hocaları çağırırsanız daha iyi olur. Atilla hocayı dinliyorsanız zaten hocanız ben de burada da ders veriyorum. O biraz malumun ilanı gibi onu Dolayısıyla daha önce konuştuğumuz konuları derdi toplu. Şurada 1-1.5 saat içerisinde bir daha anlatmış olacağız. Belki daha farklı bir bakış açısı da ama 5 yukarı aynı şeyleri anlatacağız. Değişmiyor bu çünkü, İslam bir bir kurup bitti. Yani <gülüyor> devamlı değişmiyor biz de bilimci Şimdi, İslam medeniyeti, bilim bilimin kaynakları bizim konu. Önce bu medeniyet nedir? Onu bir bilmemiz lazım, yani, tanıtmamız gerekiyor. Sonra genelde konferans başlarına analiz ederek konferansı tamam böyle bir yapıyor. Medeniyetin ne olduğunu e, bel belirleyeceğiz. Sonra İslam nedir? Niye farklı bir şey e, yaratmış, ya da, niye farklı bir şeye sebep olmuşlar? O yüzden duracağım. Sonra bilim nedir? Sonra kaynak nedir? İslâm beliniyeti bilimin kaynakları tam olmamış olacak. Şimdi, her şeyden önce şunu söylemiş oldum. Bir şeyin başına İslâm gelince günümüzde mistik bir şey çalışın öpür insanların kafasında. Merhabalar. İslâm <Gülüyor> beliniyeti, İslam, İslam bilimi, İslam yani neyin sıfatı yaparsanız yapın, böyle mistik, ilahi bir tasavvur gibi. Bu doğru değil. Son derece insani, son derece tarihi bir olaydan bahsediyoruz. Belirli bir mekan ve zamanda ortaya çıkmış, bir iş başarmış ve yine geldiği gibi ortadan çekilmiş, tarihte çekilmiş bir hadiseden bahsediyoruz. İslam bir kültürü olarak devam ediyor şüphesiz. Bir din olarak devam ediyor ama bir medeniyet olarak şu anda İslam'dan bahsedemeyiz. Holistik anlamıyla, bütüncül anlamıyla. Tarihsel bir şeyden bahsettiğimize göre dikkat etmemiz gereken en şey nedense düşünce örgüsüne riayet ederek olayı kavramaya çalışmak. Yani şu, burada ben size gelip şöyle bir konuşma yapabilirim. İşte ayet-i dedi vurduğu gibi Müslümanlar seçilmiş bir, bir ümmettir. E, bilimler şurada şu başarıları yaptılar. İlerleyin arkadaşlar, siz de yapacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Maddi bir olaydan bahsediyoruz. Aynı zamanda bunun bir manevi tarafı var. Yani manevi derken din anlamında değil bir anlam değer dünyası tarafı var. E, dolayısıyla madde ile mananın e, birlikteliğinden hasım olmuş bir tahayset entiteden. ...var bahsediyoruz. O açıdan nedensel düşünmeye çalışacağız. Her nedensel düşünme bir kurgudur esas itibariyle. Kurgu olduğu için de parçalara tekrar ayrılıp... ...belirli ilkeler ve yöntemler çerçevesinde içerisinde... ...inşa edebilir. Farklı bir şekilde inşa edebilir. Onun için bir sürü tarih görüşü var, bir sürü medeniyet görüşü var. Herhangi bir olayı açıklayan, diyelim ki İslam medyelerinin... ...bilimin başlangıç üzerine benim bildiğim en az 4-5 teori var. Biri, işte ne bileyim, Butas bir şey söylüyor, ondan sonra e, Saliba bir şey söylüyor, Kimli bir şey söylüyor. 19. yılda başka teoriler var. E, nasıl çıkmış, nasıl başlamış, hangi kavramlar merkezi rol almış, var. Bu, e, tarih şuna benzer arkadaşlar, tarihsel bir incelemek, bir ayna düşünün. İşte ne olsun, 10 metreye 10 metre bir ayna düşünün, bu ayna tuzla buz olsun parçaları bir taraftan dağılsın şimdi bir adama da diyorsunuz ki siz bu parçaları toplayıp aynayı tekrar eskisi gibi yapın tarih çalışması tabla buna benzer büyük bir ihtimalle parçaları bulup birleştirebilirsiniz ama biri çıkıp diyecek ki o parça orada değil şurada olacak çünkü ayrıcı özellikler her zaman çok net olmaz tamam o aynayı her parçayı da bulamayabilirsiniz. Tuzlakuzu olduğu için, bu aynayı yapıştırarak elde etmek belli bir kurgudur ve bu kuru da belirli ilkelere göre yapılır. esas almanızla bağlı olarak yani neden esas almanızla bağlı olarak yapılır? Sürekli değişir. Bazılar e, nedense düşünmeli. İdraki e, idrakimiz açısından bir koraylı olmakla birlikte böyle bir kurgu da daralıda vardır. Neticede şunu söylemek istiyorum, benim bunu anlatacak benden belirli ilkelerden hareket ederek yapılmış bir kurgudur. E, denetlenebilir, eleştirilebilir, parçalarına ayrılabilir, yeniden organize edilebilir. Tüm tarihsel çalışmalar böyledir. Bunun İslam'a ait olması ona herhangi bir hıdise kazanılmaz. Medeniyet şudur arkadaşlar, herhangi bir kültürü, herhangi bir kültürü, Tanrı, evren, insan ve bu üçü arasındaki ilişkiler hakkında sorduğu sorularımızda, maddi imkanlarla etrafından tecessüs etmesi, cisimleşmesi evrenselleşmesidir. Yani bir kültürü vardır, muhakkak bir kültür olacak. Bir A kültürü vardır, bu A kültürünün evren hakkında bir iddiası vardır, Tanrı hakkında bir tanımı vardır, insan hakkında bir tanımı vardır, üçü arasındaki işçi hakkında çeşitli görüşleri vardır. Bunları belirli bir maddi zemin içerisinde ifade eder, cisimleştirir tecessüb etmem o demecisi ve bu da evrenselleşir. evrenselleşir. Çünkü kültürler, e, mahalle olabilirler, lokal olabilirler, medeniyet kültürlerin evrenselleşmesidir. Mekre'de bu İslam medeniyeti dediği medeniyet, belirli bir kültür üzerinden yükseliyor. Belirli bir coğrafyada, belirli bir kültür üzerinden yükseliyor ve bu kültürün ürettikleri yavaş yavaş yayılarak evrensel bir hale alıyor. Bu da evrensel de, Tüm dünya kuşatacak anlamında değil ama farklı kültür dünyalarını entegre ediyor. Dostlar kültürler etnik gruplara ait olabilir ama medeniyetli etnik grubun malı değildir. Yani biz mecazen Arap medeniyeti, Türk medeniyeti ya da Yunan medeniyetidiriz. Medeniyet, kültürler üstü bir yapı arzı verir her zaman. Zaten çok da fazla bir şey yok. Yani ...erlerinde tarih üzerine çalışıyorsanız. O açıdan, e, İslam medeniyeti dediğimizde şunu demiş oluyoruz. İslam medeniyetinin bir Tanrı görüşü vardır, İslam medeniyetinin bir evren görüşü vardır, İslam medeniyetinin bir insan görüşü vardır... ...ve bu üçü arasındaki ilişkiler hakkında belirli kanaatleri vardır, bunları da tarihsel süreç içerisinde yanıtlamış ve... Bunları da cisimleştirmiştir. Mimar ile, müzikle, ile, ne bileyim ben, politik örgütlenmelerle, nelerle, hatta hatta, ee, nedir onun adı? Ticari ilişkilerle. O açıdan herhangi bir medeniyeti incelerken, ilk dikkat etmemiz gereken şey, bu medeniyetin Tanrı tasavruğu nedir? Buradaki Tanrı'yı illa kişi Tanrı olarak görmeyin, dinlerin Tanrısı olarak değil, ilk ilke anlayışı nedir? Her medeniyetin bir ilk anlayışı ya da ilkeler anlayışı vardır. Her medeniyette bulur. Çin medeniyetinde var, İngiliz medeniyetinde var. İkincisi evren tasavvuru nedir? Evren nasıl bakar? Üçüncüsü insan görüşü nedir? İnsan görüşü yani değilse herhangi bir kültür bir medeniyete dönüşemez. Yani bir Türk medeniyetini bahsedeceksek Türklerin insanla ilişkin görüşme olması lazım. Çünkü bu da evrenle ve tanrıla alakalı bir şey. Şimdi, bir kültürü bu üç kavraman, Tanrı, evren ve insana ilişkin tekliflerine iddialarını hayat görüşü diyoruz. Hayat görüşü. Bu çok önemli bir nokta, hayat görüşü. Dünya görüşü, eskiden dünya görüşü tabiri kullanıyorduk, onu ben kaldırdım artık, dünya görüşü demiyorum. Çünkü bu o aydınlanmadan sonra ortaya çıkan. Ee, ve sadece bu dünyayı yaşamayı merkez alan bir kavram. Halbuki biliyorsunuz İslam'da hayat ezeli ve ebedidir. Ee, öldükten sonra da hayat devam eder. Yaşam biter, hayat devam eder. Arapçada yaşama maaş denir biliyorsunuz. Ölüme maat denir. Başlangıca mebde denir. Üçünün toplamı hayat denir. Mebde, maaş ve maat toplam hayattır. Bu, çok açık bilinen bir daha çok üzerinde konuşmuştuk. Dolayısıyla hayat görüşü olması lazım. Şimdi, her kültürün hayat görüşü şüphesiz vardır. İbranilerin de var, Mezopotamya'nın da var. Ama her kültür hayat görüşünü bir teklife dönüştürmemiştir. Bu çok önemli bir noktadır. Yani, yani, İngilizler sadece ekonomik anlamda dünyaya yayılmıyorlar, bir teklifleri de var. Bu böyle ticari yerlerde çok çeşitli araçlarla, insanlara ifade ediyorlar. Yoksa tutmaz. Yani Cengiz'in de bir, bir yayılımı var. Dünyanın en büyük karayip imparatorluğunu kuruyorlar ama teklifleri olmadığı için şimdilikler Çinleşiyor. İran'dakiler İranlaşıyor. Ortadoğu'da Tür taşıyor. Ee Arap dünyası Araplaşıyor. Ve herhangi bir büyük medeniyet hamlesi gerçekleşmedi, değil mi? Dolayısıyla bir kültürün sadece savaşçı olması, dengi vandallar. Nerede vandallar? Sadece şey kaldı, adı kaldı yani. Böyle çok kapat ağlarına vandalizm diyoruz değil mi? Oradan geliyor vandallardan. O neredeler? Kuzey Afrika'da büyük bir devlet kurmuşlardı. Ta yukarıdan kuzeyden gelip, ama kanakata akata, yıka yıka, onun için vandalizm deniyor zaten. Gerekçesi öldürevderek değil mi? Ya da ne bileyim, Fisukatlar nerede? Eskalukatlar, alanlar. Hı? Ya da bunlar. Nerede bunlar? Atılıyorum yani savaşçı olmak, bir yerleri fethetmek, yakıp yıkmak çok önemli değil. Ne teklifiniz var? İnsanlığa bir teklifte bulunacaksınız. Demokrasi olabilir bu, medeniyet olabilir. Değil mi? İngilizlerin iddia soydu. Biz insanlar medeniyet götürüyoruz. Biz Amerika demokrasi götürdü. Bunu sahiciliği içeriği çok önemli değil. Merak etmeyin her teklif yıkıcıdır. İslam da yıkıcılık yapmıştır. Ben doğal. Fethettiği yerlerde kan dökmüştür. Savaş yapıyorsun çünkü. Bunun e, hukuk olabilir. Belli hukuk kuralları var mı şüphesiz. Ama sadece Arap ordularının Orta Asya'da yaptığı Türklere yönelik yaptığı kıyım olursa yani bir yıkım olur. Bu biz Müslümanız diye alkışlayacak bir şey değil yani. Bu böyledir. Ha gelecek bir şey değil. Hep böyle olmuştur. Hep böyledir. İleride de böyle olacak, merak etmeyin. Yani İngilizler dünyaya medeniyet getirdi. Kaç milyon insana mal oldu bu? Sadece iki dünya savaşında ölen 270 milyon. Türk Cengizliler 70 milyon insan öldürdüler uzun tarihsel süreç içerisinde. İslam dünyasında ne kadar öldürüldü bilmiyorum da öldü. Onlarla da yapmak lazım. Bu normal. İleride de böyle olacak, merak etmeyin siz. Ne kadar gelişmiş, gelişirse gelişelim. Çünkü her zaman direnenler olacak, yeni teklife karşı çıkanlar olacak. İktidarlarını korumak isteyenler olacak, çıkarlarını korumak isteyenler olacak. Bir şekilde savaş alacaktır. Bunu çok Neyse, İslam hayat görüşünü bir teklife dönüştürmüş madir kültürlerden biridir. Bu teklifi de yaymıştır. Çünkü teklif şişede gibi durmaz, adı üzerine yayılır birilerine götüreceksiniz bu üçün. Bak ben bir teklifim var. Diyeceksiniz. Ve bu teklif çok çeşitli araçlarla sadece savaşta değil bazen ticaretle bazen tasvufla bazen davetçilerle çok çeşitli araçlarla e, dünyaya yayılmıştır. İslam hayat görüşünün yeniliği, orijinalitesi onlara girmeyeceğim ama tanrı tasavvurundadır. Yepyeni bir tanrı tasavvuru getirmiştir. Bu Tanrı tasavvuru sadece bir inanç ilkesi olarak sunmamıştır. Aynı zamanda bir metafizik ilkeye, bir düşünce ilkesine dönüştürmüştür. Buna tevhid diyoruz. Tevhid, tarihte gördüğümüz en radikal düşünce düşünce ilkelerinden biridir. Ee, ölen kültürde falan da yok. Hz. Adem'den biri var, tek Tanrı inancı inanıyoruz ama inanç olarak demiyorum, düşünce olarak, aklın ilkesi olarak bunu İslam'dan önce hiç bir meden, kültürü yapamamıştır. İbrahimler dahil. Tarihsel olarak biliyoruz ki İbrahimler'de tek tarih var. Ama bunu yapamamız. Bu kolay bir iştir çünkü. Çünkü siz, düşüncenin ilkesi, aklar ilkesi haline metafizi, e, tevhid, ta, tek tarih getirdiğiniz zaman onun bedenini de ödeyeceksiniz. Ona göre bir kosmoloji, ona göre bir kosmoboni, ona göre bir fizik, ister istemez yapacaksınız. Ona göre bir mimari, bunun bir var. Çünkü Müslümanların yaptığına benzemiyor. Bir şey mi yapıyorlar? Başka bir şey yapıyorlar. Siz de bilmiyorsunuz. Öyle değil. Ceza toplumsal ilkesi adalettir. İslam hukuku tüm uygulamalara rağmen adalet ilkesini esas alır. Adalet eşitlik demek değildir. Herkese hakkını vermektir. Bu e, boyun olanın altına konulacak yükselti ile boyu uzun olanın altı da, altına konulacak yükselti aynı olmaz onları eşitlemek için. Yine ki boyu 1.5 metre, 1.2 metre ise birine vereceğiniz miktar yarım metre olması lazım ki eşitlik olsun. Dolayısıyla adalet toplumdaki e, davranış ikisini belirler. Birbirine toplumsal davranış ikisini belirler. Bu da İslam'ın fıkhı üzerinden e, iddia ettiği bir tekliftir. Fıkıh! İslam medyatı bu fıkıh medeniyetidir biliyorsundur. Fıkıhsız hiçbir şey olmaz. Onun için yüzlerce, binlerce metin üretilmiştir. Fıkıh okulu kurulmuştur. Hukuk üretilmiştir. Çünkü toplumsal hayat, kamusal hayat ne tasavvuf var, ne kelamlar, ne hak ayetler, ne bilimler yaşanmaz. Fıkıh ile yaşanır. Bu son derece önemli bir gelir. Bu daha önce tabii ki tecrübe edilmiştir. Ahamelitler, Romalılar, Böyle bir hukuk sistemi kurmuşlardır ve güçlü hukuk sistemleridir bunlar. İslam'ın bu tecrü tecrübe de muhakkak biliyordu ama fıkıh e, fıkı ilmi, hukuk ilmi ve bunun pratiği son derece önemlidir. Üçüncüsü ise İslam hayat görüşünü bildiğiniz gibi bireysel davranış şirkesidir. Bu da muhabbet dediğimiz, e, özellikle tasavvufta ilkeye dair. Bunlar üzerine uzun uzun dönüştür. Bu İslam hayat görüşüdür. İslam i̇şte hayat görüşü 3 önemini kesti bunları teklife dönüştürmüştür İslam. Çok önemli Fakat bir hayat görüşünün İslam'ın ortaya çıktığı döneme dikkat aldığınız zaman e, ilginç bir kaderi var. Her hayat görüşü böyle bir tecrübe yaşamış mıdır o da ayrılıyor. Çok merkezi bir dünyada ortaya çıkıyor İslam. Yani kadim e, kültürlerin ortaya çıktığı, orta dünya dediğimiz bizim dünyada ortaya çıkıyor. Mezopotamya medeniyetleri burada, Mısır burada, Amir medeniyetleri burada. Ve çıktığı zaman Bizans gibi çok kadim bir arka plana, kültüre sahip bir medeniyet var. Sarmaliler var değil mi? Mısır hala koruyor. kuruyor. E, buralarda çok çeşitli kültürler var. Hatta medeniyet tasavvurları var. Hayat görüşleri var. İşte Manicilik var mesela ortalığı kasıp kavuruyor. Manicilik de inileşmeyi çabuklardan Çin'e kadar bütün dünyada Manicilik var. Manicilik çok hızlı yayılan bir dindir. Öyle çok çabuk da geri çekilir. Çünkü herhangi bir ekonomik iddiası yoktur, politik iddiası yoktur. Manicilik, İslam'ın büyük rakibidir mesela bu. Pek durulmaz. Ondan sonra zerdüştlük, Meclisilik, Hristiyanlık, bunlar hepsi kimisi basit anlamda belki küçük birer dindir ama bazıları da medine din iddiası olan böyle. Bunlarla karşılaşıyor İslam. Henüz daha kendisi yarı inanç sistemi daha tam anlamıyla bir entelektüel teklife dönüşmüş değil. Bu kolay yapılmıyor. Basra ve Kufa bunun için çok hayati edilir. Basra ve Kufa'da Müslümanlar daha henüz e, büyük kültürlerle hesaplaşmaya girmeden önce İslam'ın kendi iç yöneliklerinden hareket ederek bir kavram geliştiriyorlar. Biz bunu daha sonra adlandırıyoruz ama bir düşünme tarzı değiştiriyorlar. Biz bunu algoritmik düşünceliyiz. Bu çok sonradan dönem önemli bir düşünce. Eğer yani İslam bunu beceremeseydi, e, kadim kültürlerden herhangi birine en temin olup giderdi. Nedir algoritmik düşünce? Ki bu fıkhıl, usulü fıkhıl. Usulü fıkhıl biliyor. Hukuk metodologisinin henüz daha tercih hareketleri başlamadan, henüz daha devancı İslam öncesi ya da İslam'ın çağdaşı olan Kültürel birikimlerle yüzleşmeden e, usul-ı fıkıh üzerinden gelişir. Usul-ı fıkıh tabi Arap dilinden hareketler. Arap dilinin ilk dönem e, İslam medeniyeti rolünü çok ciddi anlıyız. İlk dönem kelam hareketleri, dini hareketleri hepsi Arap diline dayanır. Çünkü başka bir şeyleri yok olanlar zaten. İslam'dan önce de sahip oldukları bir oradan dildi zaten. Ayrı bir kütür olmadığı asgari şartı değildir. Güçlü bir dilleri vardı. Şiir üzerinden, ki bütün diller şiir üzerinden kurulur. Bu sadece Araplar'a has bir şey değil. Türkçe'de şiir üzerinden kurulmuştur. İngilizce'de, İngilizce'de, in, in, modern İngilizce'yi kuran Shakespeare'dir. Modern Almanca kuran Goethe'dir. Türkçe kuran üzerinde de böyle olmuş. Şiirle kurulur bir diller. Bu da çok çeşitli. Ne demiyor? Ama Arapça, e, bir de kutsal bir petli taşıyor. Dolayısıyla, İlk dönem muhtesilik kelamını mesela anlamak için, oradaki iddiaları anlamak için, Arap dilinin, Arap dilini bilmek değil, Arap dilinin sentaksını, sevaletini, semiolisini bilmek lazım ilk dönemde. Yani Halil bin Ahmet'in e, kitabın ayını anlamak için ya da Svevye'nin kitabını anlamak için çok önemli bu. Ya da muhtesilik kelamını anlamak için atomculuğu anlamak için mesela, çünkü bunlar henüz daha dahilin atomculuğu, Yunan atomculuğu falan bilmiyorlar. Çevirilmemiş ki en 60-70 yıl önceki adiseler bunlar. Arap dilinin bir tür, bir tür tırnak içerisinde imkanlarından hareket ederek bir düşünce değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun ilk tipik örneği dildir, eee aman dildir diyorum. Ee, Avustur, akabinde usulü fıkıhtır, usulü hadistir, usulü tefsir. Bu son derece bir şey. Şimdi nedir algoritmik düşünce? Şudur Al algoritmik düşünce. Herhangi bir düşünce faaliyetinde değişkenleri belirlemek, bu değişkenleri soracağı olan işlemleri belirlemek, süreçleri kontrol etmek, budur algoritmik düşünce en basit anlama. Yani belirsiz, müpem, sırlı, ökült, süpüter, tanımsız, sınırsız hiç değil, belirli işte A, B, C elimizde değişkenler. Bunları belirli işlemlere soracağız yine, toplama, çıkarma, çarpma gibi düşünün matematikte yine sırlı değil ve bunların süreçleri bellidir. İşlem süreçleri bellidir. Bilgisayar diyagramları gibi şema olarak düşünün ve bu denetlenebilirdir. Öngörülebilirdir. Çünkü bütün bilgi esas itibariyle algoritm üzerinden kuruludur. Bu algoritmi düşünebiliyoruz ve bu Bağdat ama Basra ve Kufe'de e, özellikle fakirlerin elinde hangi fakirler Ebu Hanife ve öğrencileri, İmam-ı Şafir ve öğrencileri zaten e, ilk dönemlerde kurulmuş idi. Bu algoritmik düşünce e, daha sonra Müslümanların farklı kültürlerle yüzleşmesinde son derece hayati bir rol oynar arkadaşlar. Aksi takdirde yani her zaman verdiğim örnek var. Bahtlar Müslüman, Astrolovis, bile arkadaşlar çok iyi anlarlar diyorum. Onu anlamak kolay değil, altın elinde kalırsınız yani. Yaklaşık 3-3 yıllık bir kültür birikiminin matematiksel ifadesidir o. ile alakalı. O matematik, teknik anlamda anlamak zaten zor. E Sizin hiçbir şey tecrübeniz yok. Yani ha değil tecrübeniz yok. Hiçbir kültür tecrübeniz yok. Bırak sen ilmi, yüksek matematik bilgisini bunu ezilirseniz artık. Bak 150 yıldır batı medeniyetinin ürettiği yeni bitme anlayışıyla baş ediniyoruz. Ödüyor e muyuz? Yok. E şimdi düşünün bu adamların hiçbir tecrübesi yok. <gülüyor> hiçbir şey bilmiyorlar. Ne bildikleri ne az çok haberdarlarımızda kaynaklar Çünkü bu kitaplar, ki sadece bu değil ki bir sürü metin var. Bu metinlerle muhatap olmak, bu metinler altında ezilmemek, bu metinleri anlayıp dönüştürmek kendine manevi sonra bunlar üzerine yeni şeyler koymak öyle kolay hiçbir şey değil. Çok ciddi bir zihniyet. İster. Çok ciddi bir ister. Evet. Şimdi Müslümanlar bunu şeyde geliştirdiler. Asıl ve Kufe'de Daha sonra Bağdat'ta ee, nedir o bu Kültürlerle karşılaştılar. Ama bu kültürlerle karşılaşmak milletin an gibi yaşayan kültürlere karşılaşmak değil. Buna çok dikkat etmemiz lazım. İslam medeniyeti Bağdat'ın kurduğu zaman ki Bağdat sonrası ideolojik bir şehirdir arkadaşlar. Kapılarına baktığın zaman bunu görüyorsunuz. Kapıların adları bile ideolojiktir. Belli bir coğrafi, politik ve ilmi ideolojiyi yansıtır. Şam kapısı, efendim ne durumdadı? Porosak kapısı, Kahile kapısı, ondan sonra Bastakurfe kapısı evet. ona göre dizayet bir araya getirdiği bağdan bir araya getiren bir yerdir. Toplayan bir yerdir. Ve nereyi topladığının da birincidir. Bunu bilerek. Şimdi bu çok önemli. toplama. Niye topluyor İslam? Buradan buraya dikkat edelim. Şimdi, çok... İslam medeniyeti, İslam e, hayat görüşü teşekkür etmeye başladığında, hangi komik aktif, komik. aktif komik. kültürler var? Bizans İyi. aktif, İran ha. aktif, Hindistan daha aktif, Mısır da aktif devam. Peki burada entelektüel faaliyetlerin seviyesi nedir? İlk okul seviyesinde mi, lise seviyesinde mi? Yüksek üretim durmuş. Hatırlarsanız derslerden söyledim, mantıksal felsefe minattan önce pek alt yüzde bitmiş. Artık yüksek felsefe gitmek üretimi yok, büyük filozoflar yok, felsefe öğretmenleri var mı televizyede? Zaten bütün parçalanmış parça lokal üretimler var. Mısır'da var, Harvan'da var, Gündüz var. Böyle büyük ölçekli belli bir siyasi otomitenin kontrolünde e, ya da yönlendirmesinde böyle topyekun bir metin faaliyeti yok. Matematiksel dersi de M.S. 500'de bir saniye, büyük matematikçi yok. Dolayısıyla İslam medeniyeti yaşanan kültürlerle muhatap olmuş bir medeniyet değil. Bağdat'ta başlattığı tecrühanı gidin dikkate aldığımızlar. Yani herkes batla müzur, okuyor, bizimkilerle ya biz de okuyalım demiyorlar. Ya da Diyafantos'un aritmetikası ya da Heron'un mekanikası etrafta dolaşıyor da ya arkadaşlar ne okuyorsun diyelim biz de oku. Değil. Bunlar hepsi şeyde, e, Manas'ın kütüphanelerinde, ki, kitap da değil bunlar. Parşümen'e yazılı, nedir onun adı, Papus'u yazılı, Ceylan'a yazılı, çünkü çalıştık henüz kitap. <gülüyor> Maddi nedir görmek dersle atalayım. Maddi olmadan mana olmaz. Maddi seni dikkate almadan manaya yönelme, kültürü anlamazsın. Mana kültür, kültür. insan neticeyle alakalıdır. <gülüyor> Hep doğal bu. İstanbul bir kere bunları dile lazım. Doğrusu İstanbul, hedonizmin Bağdat'ta yaptığı bir ihya hareketidir. Bir dirilik hareketidir. Bu bir kere de ortaya konması lazım. <gülüyor> yani. Mevcut var muhatap olmak, onu öğrenmek değil. İhya ediyor, dilitiyor. Niye buna ihtiyaç duyuyoruz? O yüzden konuşacağız. Kimcesi? İstanbul medeniyetinin Bağdat'a dikkatli aldınız mı? Çok sıcak mı? Dilebilir miyim? Son diyelim. Alalım durdurayım. Alalım durdurayım. Saçı tutacağız bizde hala. Şöyle Merak ettiniz, evet. niye? Birinin verilmezmiş, bitirmesiyle bir ilgili konuşmazdım. Tevletimizde evet. ne denil mi beleyin <gülüyor> ya? Haziran'da kalifeli denilenci gördün mü siz? çok gördün. Sen de gördün mü? Evet, İntesen ya, kafaya. Şimdi Bağdat'a dikkat edemezler, dedik ya Bağdat toplayıcı bir merkez. Ne demekmiş, demek bu? İslam medeniyeti Akdeniz dünyasını genişletmiştir. Çok önemli bir noktadır. Çünkü Akdeniz dünyası işte Mezopotam'da başladı. Mısır, sonra Anadolu, sonra e, Ege, sonra Yunanistan, İtalya, ile buraya katıldı. Ee, İran yaygalarına kadar uzanan bir coğrafyadır. İran doğudur mesela. İstanbul'da İran doğu dünyasının bir parçasıdır. Hindistan zaten doğudur, Çin doğudur. Orta Asya Türkistan doğudur. Zihniyet bakımından bulayım. Bir günü söyleyemiyorsunuz. Ee, Akdeniz dünyasını İslam medeniyeti, fethilerle politik organizasyonu genişletiyor. Çin'den başlıyor. Kuzey Hindistan üzerinden. Türkistan, İran. E, klasik orta doğu. Ve Kuzey Afrika en bütün o coğrafi Akdeniz dünyasının bir parçası var. Ve bunu entegre ediyor. Bu entegrasyon ile politik olması gerekmiyor. Kültürel bir entegrasyon var. Ne demek bu? Bağdat'taki masada, bir masa gibi düşündük, düşünelim. Masada Çin kültürü de var, Hint kültürü de var, Orta Asya Türk kültürü de var. Ne kadar varsa tabii. İran kültürü de var. Hepsi ortak bir masada toplanıyor. mu? Bu çok önemli bir nokta. Sidanta da geliyor, şey Hindistan'dan. Cüntiçe buradan Zici Şahi de geliyor. E, Nedrolu, Çin'den astrologi Sinya, İmruvaf gibi e, yapılar da geliyor. Mısır'dakiler geliyor? Hepsini bu masaya koyuyorsunuz. Görenlerde bunlar duruyor. Dolayısıyla ne yapmış oldunuz? Tüm o kültürleri bir masada toplamış oldunuz. Bunlar zamanla unutuluyor tabii. Çünkü İslam medeniyeti kendi dilini geliştirdiği zaman taklit ettiği dilleri bırakacak doğal olarak. Budur yani bir şair, şiir yazarken bir büyük şairi taklit eder. Bir müzisyen değil mi? Genç bir müzisyen, büyük bir müzisyen taklit eder. Bu gayet insani bir şeydir. Medeniyetleri de böyle değil. de biraz bir taklit ederler kendilerine örnek aldığı medeniyetleri. Fakat sonra kendi dillerini geliştirdiği zaman e, bırakırlar. Mesela 1650'ye kadar, ben bir örnek vereyim size 1650'ye kadar Batı medeniyeti, Avrupa'da 1543 Kopernik'te itibaren başlayan süreçte kesinlikle kendini İslam'ın devamı olarak görülmüş. 1650'de basılan çok, 1640'dan basılan Helvetius mu? Neydi hocam kitabı adı? Helvetius mu? Helvetius. Kitabına bak. Sağ tarafta İbn-i Sel, sol taraftan Galileo, ortada Dünya, Küresi, İkisi de sarılır. de büyük iman. Ondan El Galila. <gülüyor> Fakat daha da ilginç şu. İbn-i elinde geometri kitabı. Galine'nin elinde teleskop. İbn-i Eysen'in altında rasyon, akıl. Galine'nin isminin ismi, isminin altında sensus tecrübe duyu. Çünkü teleskopla gözlemlersin. Bunun matematiksel teorisini İbn-i var. Bakın bunu yazan Müslüman değil ve çok erken bir tarihte değil, Orta Çağ'da değil, 1650'de yayınlanıyor bu kitap. Adamlar kendilerini İslam medeni bir, bir devamı olarak, 1600'da sonra yavaş, yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bunlar da bir geldiklerinde yüze geldiklerinden, niye çünkü? Avrupalarda kendi dillerini kurmuşlar. Ne Yunan'ı belirliyorlar, ne İslam'ı belirliyorlar biz artık iyiymiş, büyük bir şey yaptım, bir şey yaptım diyor. kendi dillerini konuşmuyorlar. İslam da bu dilleri iyileşiyor. İlk dönemlerde bu masadaki ortak kültürleri, topladıkların kültürlerini bir bakıyorlar. İşte Sidanta'yı tercüme ediyorlar. İşte buradan alacaklar alıyorlar. Pers kültürünü ya da eski sasa kültürünü çok çeşitli, sadece zici şahit, ilk kelime tercüme ediyorlar. Bir sürü tercüme var. Bugün kayıp onların çoğu çünkü onların bir süre sonra Konuştukları ile uymadığı için unutuyorlar, devam ettirmiyorlar. Bu ne veriyor bir şeye aynı zamanda bu güç veriyor? Mukayese gücü veriyor. Bilgiyi bu mukayese veriyor. Şimdi düşünün, silah da 150 tabanlı bir sayı sistemine sahip. E siz, 10 tabanlı sayı sistemi var, 60 tabanlı sayı sistemi var. Mesela, ya da e, Meral Oysun kitabını tercüme ediyorlar, Batlar Oysun kilisayet yöneticisi var, öbür Hint Hinti yöneticisi var. Bunlar birbirlerini mukayese ediyoruz diye yani ki aynı, aynı konuda iki farklı modelde yani iki farklı bilgi varsa, değil mi? Bunların mukayese etme imkânı sağlıyorsun. Dolayısıyla bunlarda mukayese etme imkânı var. Neticede, Bağdat'ta bunu bu masanın e, üzerinde yani masaya yama varsa lazım yani. Masada bir e, tüm uzanabildikleri kültürlere ürünleri var. İki bunları mukayese ediyorlar. Üç bu kitapların çoğunu bilen ve anlayamadığını. Öğreniyorlar ya. Yani. Bunlar çözüyorlar. Bir, bir, bir, bir, bir şey düşün yani zipli dosya gibi düşün. Ya da e, nedir onun adı? E, Dil olarak problem yaşamıyorlar ama teknik olarak anlamak kolay değil. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü yapılar bazı eserde birkaç tercümesi var. İlk tercübelerde zorlandıkları çok net. Çok açık yani. Hem kavramsal olarak zorlanıyorlar hem de teknik olarak zorlanıyorlar. Anlamıyorlar bazı şeyleri, e, gayet doğal 3000 yıllık bir birikim öyle sabahtan akşama herhangi bir arka planı yokken anlamak da kolay değil tabi. Evet şimdi burayı bir kenara tutalım. Ama şunu da bilinememiz lazım, Bağdat'a kadar bu adamlar tabi e, yatmıyorlar. Neticede İslam medeniyeti Bağdat da başlamıyordu. tercürelere başlatmak doğru değil. Ne dedik? Medeniyetler maddi ve malin yapılan üzerinden kurulur. Dolayısıyla insandır yani. İnsanların ihtiyaçları da aşamadan sonra başlarıyor. Yani her zaman acıkırsın. E, i̇htiyaç üzerine gitmek lazım. Dolayısıyla İslam medeniyetinde bilimin kaynağı nedir, bilmenin kaynağı nedir dediğimizde ilgili şey insanın kendisidir. İnsanın ihtiyaçları. Bu insan artık basit anlamıyla, dileyden e, bahsetmiyoruz. O toplumsal uygulama içerisinde varlığa gelmiş insan. Namaz kılacak mı insanlar? Bu insanların belirli <gülüyor> bir ilgileri bu insanlar hoş bilecek. Bu insanlar 40 detaylı görecek. Ordular var. Ordulara yol lazım. Yol bilgisi lazım. Harita bilgisi lazım. Kuyu bilgisi lazım. Çeşme akmıyor derim daha. <Gülüyor> Su, müthiş bir soru Kuzey Afrika, ordular gönderiyorsunuz. Nasıl yol alacaklar? kışlaları nasıl yapacaksınız? Vergi sistemi kuracaksınız. Haraj toplayacaksınız. Değil mi? Bunların hepsi birikim istiyor. Yani Bağdat'ta tercübeler beklemiyor olanlar. Dolayısıyla ne demiştik? Hatırlayın beşliğe teorisiyle bir teori söylemiştik derslerde. Müslümanlar önce, sadece Müslüman hastaydı tabii şu an İslam medeniyetinden bahsediyoruz ama, tüm medeniyetler <gülüyor> bu konuda böyle yapar. Önce tevalüz ediyorlar yani ele geçirdikleri coğrafyaktaki birikimi miraslandılar. Burası bir kendi miras su var. Bu bir ikincisi, bunu temelik ediyorlar, hatırlıyor musun? Temelik yani mülkette geçiyorlar? Benim diyor Sonra bunu temesül ediyorlar, yani üzümsüyorlar. Bunlar çok çeşitli pratikler olabilir, İlla çok teorik olması gerekmiyor. Daha sonra tercüme etmeye karar veriyor. tercüme ve ettiğimiz Bağdat'ta karar veriyor. Ola bu döneme kadar da o kültürle bir şekilde yüzleşiyorlar. Bunu nereden biliyoruz? İslam biliminin ilk kaynağı kabul edeceğimiz yazılı kaynak edebi kitaplar. Adap kitabı. Burası çok ihmal bir konu. Adap. Adap kitabı neydi adap? Hatırlayalım. Edeb. Nasıl anlaştık edemi? Edeb, klasik Arapça'da edem, o dönemde Arapça'da edep neydi? Herhangi bir insanın yaptığı işin hakkında asgari bilgiye sahip olması edeptir. Bu edep kelimesi büyük ihtimalle Yunanca'daki erdem kelimesinin tercümesidir. Çünkü Yunancı'daki erdem, yani Aristoteles'in Nikolakos etkiliğindeki kullanılan erdem de esas itibariyle yaptığı işi mutkün, iyi bir şekilde hakkını vererek yapmak yani gerektir. Yani bir terzi, iyi terzilik yapıyorsa, terzinin hakkını veriyorsa o erdemli bir insandır. Yoksa daha sonra onu kazandığı felsefi, ahlaki anlam başkali. Edeb kelimesi de bu demek. Mesela adam kadıysa, bir kadının adabı nedir? Adabın kadı. Kadı, bir e, kitap yazıyor. Yani, Azapun kâtip, edebul kâtip, edebul muhasip, edebul bilmez ne? Ne demek bu? Yani adam muhasip muhasip edici, muhasip ediciyi iyi yapıyor. Azkalı bilgi ne bilmesi gerekiyor? Bir edici, yani biraz astronom bilmesi gerekiyor, Arap bilmesi gerekiyor, matematik bilmesi gerekiyor, kimya bilmesi gerekiyor. Şimdi e, el kâtip el harizminin müfta bölümüne baktığı zaman, değil mi? Orada bir katip, bir kâtlin bilmesi gereken askeri bilgilerden o kitabı yazmış. Bakıyorsun ne var orada? Mantık var, felsefe var, kimya var. İntisal kimya anlatıyor. Tabii de bildiğin kimya. Nasıl maddeler, şeyi temizlendirilir, nasıl ısıtılır, fırınlarda bilmiyorum, damıtılır, hepsi var. Astronomi, matematik, sayı teorisi, arap dili, o andan sonra aklınıza gelebilecek o dönemdeki tüm disiplinler ama ne seviyeden bir kâtibin, bir muhasırı bilmesi bileceği kadar. Bizim ilk dönemlerde 5-6 elimizde örnek var. Ve bu örneklere baktığımız zaman anlıyoruz ki Müslümanlar ta Şam'ı fethettiklerinden, orada kurdukları devlet örgütünden ya da Irak'ta kurulan devlet örgütünden, birinde sağ sadece birinde Bizans unucası ve Mısır korkça kurdukları divanlar, üç tane divan var ilk dönemde. Bu divanlarla çalışan insanlar, askeri düzeyde de olsa kendi ait oldukları alanlarla ilişkin e, temel bilgileri biliyorlar. Bu bunu kadar Bu niçin önemli? Çünkü, Yavaş yavaş bir temelci oluşuyorlar. var. Bu sebepten geldiğimizde. Tercüme başladığında Müslüman entelik dönemlerinin elinde bir Arapça Kur'an öncesi Arapçada olmayan kelimeleri ihdas etmiş, üretmiş matematik termiçisi var. E, Katibül Khayrez bilim kitabından var bu çünkü. Adam sayılar teorisinin temel kelim terimini üretmiş. Bunlar yok ki, İslam bilirki önceden bundan önce. Yani sayı, çift, tek çift sayının türleri, çift çift, çift tek, çift, bunlar yok, dost sayılar, düşman, bunlar biliyoruz ki terim dönüşü ötülmeye başlamış. Az sonra gider, felek kelimesi Kuranda geçiyor mu anlacımız anlamda değil ki yok. Bu tür kelimelerin hepsinin ötüldüğünü görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor, şunu izah ediyor, eskiden bu tartışmalı bir konuydu. Nasıl oluyor da Müslümanlar var da tercüme hareketleri başladığında gelişmiş bir şey dil kullandılar. Değil mi? Batlamış nasıl tercüme yapıyorlar? Var mıydı ki bunlara daha önce astrolovisi, bu terörleri neredeyse bektiler? Terör etmek falan mı ya? Türk Dil Kurumu'nu kurduk, Cumhuriyet kurduk. Ondan önce Mârim Naziler'in nezareti bilmem ne, 1800, Danişmen... ...name... ...ne, Dan, ne kurululdu, danışman. <gülüyor> yok yok, 1800'lerde bunlar. Encümen-i en en Daniş. Daniş, evet. Encümen-i beri... ...kelime ediyoruz, hâniyet istenmedik ya. Zavallı bırakmış zaten artık şimdi, o boyu kullanıyoruz. E şimdi düşünün ki, o dönemin gelişmiş kültürünü, kültürlerinin, metinlerini tercüme ediyorsunuz. Birden aldınız elinize, gel bakayım majesti, hemen tık, tık tık tık tık tık tık oradaki gezegenler diyor üstüne, Nasıl Burası nerede bu Ne zaman icat etti? Çünkü ilk tercüme dönem elimizde, son derece gelişmiş dilim. Demek ki bu e, 600 Kıplar'dan itibaren, <gülüyor> 800'e gelinceye kadar 150 yılda, 150 az bir zaman değil, Türkiye Cumhuriyeti daha 90 yaşında. Ne kadar çok değişiklik yaşadık. Mutku almayacak bir dilimiz yok artık. Atatürk'ün mutkunu almayacak bir dilimiz var mı? Ne kadar hızlı değiştireyim mi? 90 yılda. E demek 150 yılda çok şey olur. 150 yıl içerisinde Müslümanlar bir dil geliştirdiler. Artık matematiği, astronomi, fiziği, optiği, mekaniği, ...yüksek bir kültürü ifade edilecek bir dili geliştirdiler ki... ...badan hadi tercümeyle başlayalım bu insanlar... ...rahat bir şekilde, çok ama çok az terim kaybıyla... ...mesela heyulâ kelimesine bir karşılık bulamadılar. Olduğu gibi kullandılar mesela. Uzun süre ustukus kelimesini kullandılar. Unsul kelimesini icat edinceye kadar. Ee, nedir ustu us-tuk-us, şey denildi, unsur demek, element, eleman, Şimdi onu içine mesela. Böyle belirli bazı e, stratejik, mesela hendese kelimesini tuttular, peylemciden aldılar, endazı, oradan hendese yaptılar, saf geometri, pülkü geometri karşılığı olarak kullandılar. Hendese kelimesi ne zaman oluşturuldu? Çünkü usul hendeseyi çevirdiklerinde <gülüyor> ekledim, usul hendese koydular. Demek ki o yüzebilgit bu teri oluşmuş oturmuş. Ki, peylenice bir terimi, Arap çalışmış halini pür geometri için kullandılar. Kullanabildiler. Anlatabiliyor yani, dil açısından, dil analizi yaptığımızda bile şeyi görebiliyoruz. Ee, bir arka planı görebiliyoruz. Bu arka planı özetmezsek şu durum. İnsan. İnsanın ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar. Matematik ihtiyaçlar, mali makine ihtiyaçlar, üzerine ihtiyaçlar, çocuk ihtiyaçlar, yeni ihtiyaçlar. Özellikle İslam mı hiçbir şekilde yorumlu olmak lazım bu konudan da bir dinin, fizikte bir bilim anlayışı var. Çünkü dinin ihtiyaçları var. İşte İslam dini Güneşe dayalı dindir. Öyle. Entesanmış. Güneşime dayalı. Ramazan'da ay. Ama diğer her şey Güneş'e göre. Bu yüzden Güneş'i kontrol edeceksin. Bu İslam'a rica edilir. Yeryüzünü okuyabilmek için güneşi, <Gülüyor> kendine renkler edileceksin. Bu eski bir kabul. Her şey güneşe bağlı, bunu biliyorum. Her şey güneşe bağlı. Onun için ben hatta derslerde de size söyleyeyim. İlk dönem astroloji kitaplarını sakın taktayın. Bugün astroloji kitaplarına benzemez. Oradaki astroloji de kasıt, gökyüzünün gerisi de tesiridir. Her şey var. Orada metalleri anlatır, orada taşları anlatır. Her şey var. Yani Belkin, ne oldu? Belkin'in asociy kitapları, bizim anladığımız öyle Bruce Starbuck efendinin gelecek öngörülerinden değil ya. Yani. Biliyor musun? Asut kim Belki? Kindin'in talebesi. Hadisçi mi o ya? Biliyor musun hadis adam. Ama şimdi diyor ki bu işlerle uğraş bunlar benim. Çünkü taşları mı alın? İnsan hayatı güneşe bağlı, bunu biliyorlar. Tamam. Dolayısıyla ne anlatıyorum ben ya? İlk yaşlarım. İlk yaşlarım. Şey. <gülüyor> Güneş medeniyeti olduğu için güneşle alakalı şey bileceksin. Dolayısıyla is, bilimi, dönemindeki bilimi kullanıyorlar. Ee, İslam'a hizmet eden bir bilim anlayışıdır. Bunun tam tersi doğru, bilime hizmet eden bir İslam var. İslam'da bilmeyi daha başından beri e, teşvik ettiği için sadece basit anlamaya hücret ettiği değil. Her zaman söylüyorum. İslam eşitliği ilimdir. Değil mi? Kimidir? Rozentan'ın sözü. İslam kelimesini karakterini kandırsak diyoruz zaten ilim kelimesini baki karakterini değişeceğiz. İslam'ın karakteri silizmez. Bugünkü Müslümanlar kastetiyor. Bugünkü Müslümanlar ihale Müslümanlar. İhale koştukları ilmi koştu zaten, çok az ya. Yani bir sosyal statü bir yerde müdürlük yapmak, değil mi? Ve arazide, boş arazide bir binatik müdürlükler. Hepsi kararınızı oldu. Kesinlikle nasıl kararınızlar yapıyordu? Böyle çok kahretmişti. Neyse. Evet. Şimdi bu birikimle bağlıdaki yerden. Yani ne vardı? Hep dil oluşmuştu, her belirli tecrübeleri vardı, hem kendi hayat görüşlerini oluşturmuşlardı, ondan sonra ihtiyaç duydular, üst ihtiyaç aldı. Nedir o? Başka kültürler, bizden önceki kültürler ya da çağdaş kültürler bu konularda ne diyor? Yani insanlığın hafızasına müracaat. Bu çok önemli nokta. Şimdi, e, Yaşayan bir kültür olsa dersin ki, tamam adamları dövüyor, kavga ediyor, mesela Osmanlılar, Baturlar, Eşit'i düşünün, savaş meydanlarında çok avruz ayak edici diyorsun ki, ama adamların silahlar önemli. Böyle bir şey yok. Herkese gidiyorsun sen, yani bir karşıda bir güç var da, bu gücü tanımak diye bir derdin yok senin. Ama belli bir aşamaya geldik dersin. Bu anlatılıyor şeyleri, toplanacak, diyorsun ki, benden önce insanlık ne biliyordu? Tercüme hareketleri esas itibari bu merakın sonucudur. İnsanlığın tecrübesiyle ilişki kurmak. Bu da bir ihtiyaçtır. Yoksa Müslümanlar hiçbir şey yapmıyorlardı, birden bir eseri tercüme ettiler. Nasıl bir tercüme bu? Tercüme çok kolay zannediyor. Bir eseri tercüme ettiler. Aaa ne güzel şey, hadi biz de yapalım. Böyle değil. Onun için e, her zaman söylediğim cümleyi tekrar ediyorum. Hiçbir medeniyet tercümele başlamaz. O zaman herkes yapsın, başlasın bu medeniyet kursuyla. Hazmat'tan beri tercüme diyoruz aslında. Bana bu, daha geçen hafta görüştüğüm bir yayıncı arkadaş değil ki, 100 kitap yayınlar üstü bunun 90'ı tercüme. Geri kalan onu, 9'u çök, bir tane. Tabii öyle kitaplar yazılıyor değil mi? Şimdi en çok okunan kitapları Öyle yani gelmeyek, şunu siz okuyorsunuz zaten. <gülüyor> aşkım, aşkım, saçma sapan. <gülüyor> aptal aptal kitaplar. Hiç, hiçbir ciddiyet yok. Ya aşk kitabı mı okumak istiyorsun? Dawud'un kayıtları yoksa, İbn Sina'nın eserleri aşk mı okusun ya? Gidiyorsun, ne oldu? Geçen Trabzon'daydım. 17 yaşındaki çocuk toplanmış bir seri kızlar böyle. İnsan müsvedde sevsin. O çocuk o çocuk 18 yaşında 11 yaşında ne yazabilir? Büyük ihtimalle bir gaylabilir bunu organize ediyor. Hakikatle, bunu bana. Evet. Nedense de hep yakışıklı böyle, eli ayağı düzgün çocuklar oluyorlar. O lisede kızlar çığlık atıyor. Lisede kızlar din yarısından fazlası başlatıyor. Çocuğu tuvalete kaçırdılar kurtarmak için. Parçalayacak <gülüyor> Türk gençliği, <gülüyor> Müslüman Türk gençliği. Ben hep söylüyorum, dindar gençlik yetiştirmekle büyük hata yaptık. Ahlaklı gençlik yetiştirecek. Çok büyük hata yaptık. İşte bunlar hepsi dindar yetiştirmekle. Var bu? Bıraksan dini, İslam'ı. Ya kültürümüzde böyle bir şey var mı ya? Gelinliğimizde görebiliriz. Biraz da sosyal mesajı. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir üst ihtiyaç hasıl olunca tercüme göre Bu Bunun politik bir taraftan Tercübeler başladığı zaman, bir bütün olarak, arkadaşlar kültüre bir bütün olarak bakmak lazım, hepsiyle bir ilişkili. Hiçbir şey spor olsun diye yapılmıyor. Ee, hep kültürde bunu görebilirsiniz. Yani bir kitabın yazılması, ilk bakışta ferdi bir gösterebilir gibi gözükebilir ama kültürün kültürüne baktığınızda... ...onun hakikaten orada bir işlebi var, bir fonksiyonu var. İslam dünyasında tercüme hareketlerinin anlattığım çerçevede tam üst merakla alakası var ama böyle politik bir tarafı da var. Nedir bu politik bir tarafı? İşte Memur bölümündeki siyasi iddialar, mehdilik fikri, İslam medeniyetinin geldiği nokta açısından insanlığa örnek olma iddiası. Sonra böyle görüyorlar. Yani Osmanlılar kendilerine ne zaman devleti evet müddet diyorlar? Devleti evet müddet. Ne Neler okuyorlar? Tarihin sonu demek. Bundan sonra devlet yok. Ne zaman bu fikriler diyorlar? Osman Gazi'yle diyor. Kanunların adamları bakıyorlar. Bunlar ne büyük işler yapmışız biz. Ordularımız her tarafta muzaffer. Hazinemiz dolu. Kimse bize kafa tutamıyor. Süleymaniye yapmışız. Acayip mahvet. Ondan sonra... Biz neymişiz de ağabeyesel. Yani önce bir dil konuşulur, sonra grameri yazılır değil mi? Önce bir grameri yazıp bir dil konuşmuyor. Ya. İslam ve denetleri, gelinceye kadar yaptığı işin farkında. Nereden biliyoruz bunu? i̇bn Nedim, Filist'i yazıyor. Diyor ki, İslam'dan öncesi eskidir. Hepsi çöpe, çöpe derken, çöp atmak değil. Yani hepsi eski oldu. İslamcı'yı gittirdi. Adamın bilincine bakar mısın? Yani yeniyiz miyiz? diyor. Yeni bir şey yapıyoruz. Bizden önce yok. Bu çok önemli bir bilinçtir. Aynı şey Osmanlılar da politik olarak yapıyorlar. Batı da yapıyor. Batılar şimdi aydınlanma dönemine geldi de diyor ki Rönesans'tan beri biz çok neticesen bir şey yapmışız. Hadi bakalım. Tüm insanlıktan üstünüz. Herkes bize mahkûm. Demiyorlar mı diyorlar hala da diyorlar. E bu gayet doğal. Tüm büyük kültürler bunu yaptı. Önce bir iş başardılar. Sonra başardıkları işin graverini yazmaya. Ve Buna göre tüm diğer kültürleri tanımlamaya geçtiler. Dolayısıyla Bağdat'ta e, Memun döneminde, Avruşik döneminde Binbir Gece Masalları çıkıyor ortaya dikkat edelim. Ondan önce Binbir Gece Masalları yok ama Binbir Gece Masalları Avruşik dönemindir. Bu dönemde Müslümanların bir idraki var, bir kendilik bilinci var. Bir farkındalıkları var. Biz çok farklı, çok yeni şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla bunu bir tür nasıl diyelim eee Entelikler ne dediğini arana, e, de yani entelikler çalışmanın bir lüksü vardır. Bu lüks nedir? Üretilmiş tüm bilgiyi farklı kültürlerin hem geçmişte hem o anda üretilmiş tüm kültürü toplamak. Hindistan'a heyet gönderiyorlar, Sıdattö öyle geliyor. Bizans'a heyetler gönderiyorlar, Orta Asya heyetler gönderiyorlar kitap toplamak için mesela. Değil mi? Mesela benim Musa Muhammed, Bizans'a giden, Melchik'in başında, şeyin heyetin başında, kitap toplamadı. Hadi kitap, kitap abi yani önemli değil. Kitap toplamadı. Aynı şeyi Rönansız'da göreceksiniz. Rönansız'da İtalya Erken Kapitalist Dönemisi'nin zengin aileleri, heyetler kurup İslam dünyasına gönderiyorlar kitap toplamak için. İnanılmaz kitapları, yazmaları topluyorlar. Niye artık üst bir üretime geçtiklerinin iletişimler ve paraları da var ki, ve neticede İslam medeniyetindeki e, Bağdat'taki tercüme hareketinin bir de böyle bir psikolojik tarafı var. İslam medeniyeti, kültürü kendini yeni, farklı ve insanlığa yönlendirecek verecek insanlığın en üst kültür olarak görmeye başlıyor. Bu kültürün içerisinde yaralan insanlar da bir yarışa giriyorlar. Bürokratik bir yarış politik bir yarış. Kim daha bilgili olacak? Kim daha bu bilgiden faydalanacak? Mesela modern bilim ortaya çıktığı o batıda. Özellikle Burcuva sınıfının ileri gelen zenginleri mesela, bilgiyi elde etme, yeni bilgiyi, skolastik kilisenin kontrolünde olan üniversitenin ettiği bilgiyi değil, yeni bilgiyi elde etmeyi bir toplumsal stat olarak görüyorlar. Mesela hanımların, kızların eğitimi de böyle başlar biliyor musunuz? Zengin Burcuva aileleri Kızlarını da yeni bilgileri donatarak diğer ailelere fark atmak isterler. Bu sınıf onlara da eğitmeye başlarlar. Bakın o dönemdeki çalışmaları görürsünüz. Dolayısıyla Niftonculuğu üniversitede okumuyor daha. Başlamamış. Ama Niftonculuğu Burşum aileleri okuyorlar. Özel hocalar tutuyorlar, öğreniyorlar. Yeni bilgi çünkü bu yeni bilgiyi bilmek mevcundan fark atmak demektir. Bu bilginin bir tür estetik kullanımı, bir tür lüks kullanımı. almak, bunu da İslam dünyasını görüyoruz. Meşhur anneklere bir keleciliğe bir cevircimiz var. Bindirte de, Bindirte de ne ölmüş. Bağdat'ta çok böyle ilim bilim falan yoruluyor. Bu ülke gibi tatile çıkmak istiyor. Bağdat'ın işte ne olur? Kuzey batısı. Kuzey batısında bir köye gidiyor. Yani zaten dümdüz yerler onlar yani. Tam var. yok ki. Kafasını dinleyecek. Gidiyor köye. Kendini tanıkmıyor Ondan sonra, ne diyelim, misafirhane mi diyemiştim oturup sohbet ediyorlar. Bir tanesi diyor ki bana, matematikten anlar mısın? Adam, İstanbul'a önce izlenen Bilmem diyor ben matematik, çünkü adam kaçmış. Yahu diyor, köyde biz bir haftadır bir problemle uğraşıyoruz, <gülüyor> çözemedik. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada de, Kuzey bir köy. Tabi adamım da, adamım Hayırdır nedir diyor? Vallahi kireci diye bir adam <gülüyor> El kahvi diye bir hitap yapmış, orada bu problemi örnek olarak veriyor. Kireci diyor ki içinden gavet olsun diyor, burada da mı kireci var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anlamıyor mı? Artık köyde bile, o ağırlatın köyü artık. Bu bir şey olabilir, bir mitoloji olabilir ama şeyin erkek bakımından önemli. İnsanlar, bilgiyle ulaşmayı artık sosyal bir statü olarak görüyorlar, bir ayrıcılık olarak bir hayat tarzı. Evet güzel hocam. Hayat tarzı olarak bilgiyle ulaşmak. Buna en güzel, o da öyle metinlerden görüyorsunuz. Yani, tipik örnek. Metinler'in bir feristidir. Bir sürü örnek veriyoruz. Şimdi diğer bir tarafı ise bu bu bürokratik yarış. Bu i̇şte, bürokratik yarış. Bu çok ihmal edilir. Halbuki arkadaşlar sosyopolitik, ekonomik organizasyonları eee Yürütenler genelde brokatlardır. Brokat nedir? Bilgili adam. Türkiye'deki brokrasiyi kastetmeyin. Katip ve hasitler. Devletin üst tabakası. Bunlar ayrı bir <gülüyor> insanlar. Bilgili insanlar. Ve bunlar hep bir yarış içerisindir. Brokraside yarış ne zaman biterse devletler durur. durur. Onun için derler ki Osmanlılar'da en önemli problem yarışın azalmasıdır. Özellikle değiştirme sisteminde bozulma anlaşılıyor. Bürokratik yarış, Amerika'yı izleyin bak şu anda. Yeni idare, bir bürokratik kavga var değil mi? Bizde de vardı. Bizdeki çok süflü yayınlıyor. Bizdeki çıkar kavgasına dönüşmüş. Ee, bakın, İstanbul Müslümanlar salsaneleriyle geçiyorlar. Değil mi? Salsaneler nerede? Şu anda yaşıyor mu sizde salsane var mı? Salsani genelinde anlatıyor. Harsler var. Neredeler? Hindistan'da. Kim bunlar? Bunlar hala eski PNVC'yi konuşuyorlar. Baynağı var. Çünkü bilgiler olan insanlar teslim olmaz. Bu adamlar genelde devam ediyor. Anadolu'dan mahalle dilleri koruyan insanlara bir bakın. Mesela Hiftçe, 1204'e kadar İdiltçe konuşuyor Röntan-Röntan'ı. Hala bugün Burant konuşanlar var. Bunların hepsi Brokratik ailelerden gelen, okuma yazma bilen, matematik bilen insanlar. Kültürler Röntan kalkıyor, devleti Röntan kalkıyor, bunlar devam etti. Farslar bakın, hala devam ediyor. Fars devleti var ya bugün. Fars kültürü. Nasıl? Kim devam ettirdi onları? M.Ö. önceki yıldır, Burant Hoca devam etti. Burası Brokrasi bir kültürdeki, bir medenindeki e, ilişkileri iyi anlayabilmek için o dönem ulaşım, iletişim şartlarına dikkat alacaksınız. Birokrat, bürokratların e, seviyesi, yapısı çok önemlidir. Özellikle Bağdat'taki bürokratlar farklı, hangi ailelerden geliyor? Hangi etnik gruplardan geliyor? Bunlar o kadar önemlidir ki. Ben size veriyorum. Osmanlı tarihinde eğer bir Osmanlı bir tarih kitabını Türk kökenliği yazarsa farklı yazar, Andamut kökenliği yazarsa farklı yazar, Boşka kökenliği yazarsa farklı yazar. Denemesi ve davranmak, olayların bakışı, isimlendirmeler, yani bu niyetçilik anlamında değil, geldiği kültürün temsil ediyor adam. Bugünkü bir, ırkçı, bir yaklaşım yok adam. Ama kendi kültürünü, mesela Türk ordusu demez ki, Balkan Dağıtçı, Müslümanlar, Osmanlılar, ama diğeri ki Genibollu gayet rahat bir Türkler, Genibollu Mustafa Ali. Bu bile çok önemli değil. yani Brokat'ın güvenliği kültürel arka plan bile son derecede. Bağdat'ta bu dönemde uzatmayayım, Brokat'lar arasında ciddi bir yarış var. Diyelim ki Feth bin Ağarhan, Türk temsil ettiği bir güç var. Rum kökerlerinin temsil ettiği bir güç var. Bunlar Müslüman Müslümanlık olmamaları fark etmiyor. Ondan sonra, nedir onları? Süryani'in bürokratları temsil ettiği bir güç var. Bunlar da kendi aralarında bir bilgi yarışına giriyorlar. Bak bunu çok gözden kaçırıyoruz. İslam edildiği tercüme hareketleri, halifelik, hilafet, memur filan organize eden Bürokratlar tercüme organize ediyorlar. Tüm tercüme hareketlerini organize eden büyük bürokrat aileleridir. Halif orada yukarıda olduğu için kitabı oraya itaat edecek. Ne? Ne? Ne? alır yani. Ne? Ne? Ne? Ne? Kelime almaz da bir tercüme üzerinden. Ama gözden düşersen halifeye itha edilir. Fakat tercümeleri otorize eden insanlar genelde burakat aileler. Mesela Musaoğulları, benim Musa, bunlar bir burakat ailedir. Bunlar tercüme. Bilgiyi kontrol etmek isterdi brokatlar. Bir Güç o çünkü matematik, asıl o dönemden. Burakat sinif, ailelerinin bu tercümelerdeki rolü, bu burakat ailelerinin ilişki kurduğu, yabancı misyon şefteli diyelim ki Hindistan'da kim ya? Hangi bir ortası bu roket ailenin? Bu hep dönemde böyledir. Mesela, Artemşahlar eser üretilenlerden bakıyorsunuz orada üretilen eserler Şam'dan ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü oradaki bir roket ailenin ticari ilişkileri var. Gidip geliyorlar, oradaki kitapları da getiriyor. Bu kitapları geçirmek ondan ayrı bir güç katıyor. Yani yeni bilgiyi bir gör orada yeni bilgi yönetimi. Yeni bilgiye sahip adam, devlet nezlete itibarı artıyor adam. Artabiliyor muyum? Yani bilginin bir güç olması, ondan sonra ekonomik bir güç, politik bir güç olmasını da dikkatli anlaması gerekiyor. Evet. Konu konuya başlıyor, biz nereye gittik? Bu neticede, bizim adam tercüme hareketlerine karar verdiklerinde, bu arka plana sahiptir. Bütün anlattırlar. Gerisi kolay. Gerisi yapacağımız şey, bu tarzın el hafızadaki eserleri iyi tespit etmek. Hazırsınız zaten. Ve Arapçayı kazandırmak. Bu kadar basit. İlk tercümeler, Samsani, PYC'den. Bunu biliyorum. Saskıritçeler, Süryaliceler, daha sonra geç bir dönemde federallandı. Niye en son Osmanlıcıyı tercih ettiler? Bu çok çeşitli cevap verilebilir. Yeniye geçildiği dönem kültür sağsal kültürüydü. O eserlere başvurabilirler. Eee sağsalen bürokratlar, Müslüman olan bürokratlar vardı biliyoruz onların bir kısmının ismini. Onlar yeni devlete hizmet için bu kitapları tercüme etmiş olabilirler. Ee, bilim adamları, tabipler özellikle yeni devletle sosyal statü e, elde etmek için bu kitapları tercüme etmiş olabilirler. Dedi ki bu kafa, bir İran'ın Burak'a Müslüman olmuş, statüsünü kurmak için, Abbas derdinin döneminde oturuyor, kelime dinliği tercüme ediyor, Aristo Bilesi'nin mantık katları tercüme ediyor, siyaset tarihler tercüme ediyor, çok açık, adamın itaat belli, sakin öldürüldü yazdığında. E, derdiler, Adam sosyal sinasını kuruyup bilgisini ve gücünü gösteriyor. Bir de adama tabi biraz kısmeni geçtiği var. ne i̇şte, kadar kısmeni geçtiği var. Bu da var, bunu da bilmeyiz. O dönemdeki bu tür çatışmaları da bileceksiniz. E, kitaplar zan, her zaman il, ilim için yapılmıyor. Biraz da e, kültür meydan okumaları için yapılıyor. Mesela İbn-i Vahşiye, işte, İslam Tanımına Önceği kitabı diyoruz. İşte, Fırat-ı Nebatiye. Harbuki bunu niçin yazmıştı İbn-i Vahşiye? Araplar bu işte alamaz, biz elbatlar, lebatiler daha kültürlü bir milletiz. Aha benim atalarım öyle taraf yapıyor demek için bir meydan okuma yani. Çünkü yok olan bir kültürü, hakim siyasi güce karşı ee, nedir onunla da göstermek var. Benim atalarım böyle, böyle herhangi biri değil, senin gibi barbar değil demek anlamına gelir bu. O şeylere şeylerine bakmamız lazım, hakimiyetin niçin gözüküyor? Evet, şimdi... ...olduğu için arkadaşlar son derece ciddi bir seçiklik olduğunu görüyoruz. Tercümenin hiçbir eser boş değil. Bu çok önemli değil. Hiçbir eser boş değil. Yani bir tane fuzur eser tercümeden anlaşmadan yok. Son derece, yani bütün o, o vaktimiz dünyasının birikimini temsil eden en son eserler tercüme edilmiş. Mesela, bakın. Stoğacılar geç penevde olmasına rağmen Stoğacı eserleri tercih etmiyorlar. Çok böyle aşimi, mistik, spritüel eserleri de tercih etmiyorlar. Edinenler de çok üst seviyede metinler. Aristoteles'in öncesindeki metinleri de birçok. Platon'a bile pek önemseydir piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango tamam, biraz matematikçi tarafı var, o kadar. İskenderiye piyango metinleri tercih piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango piyango Aristoteles'in metinleri mesela niye tercüme ediyorlar? Hiç matematik yok oradan. Aristoteles'te matematik yok ki. Matematik hiçbir şey yok da oluruz. Niye Aristoteles'in metinleri tercüme ediyorlar? Dertleri ne? Niye Platon'u tercüme ediyorlar? Niye Demokritos'u ya da Emportifles'in metinleri? Hani onlar diyelim Platon'dan önce kayıp olabilir. ama dediğim gibi Situacılık diye bir felsefe okulu var, bilini sürmüş ve metinleri ortalıkta onlar da tercih Bizans felsefesi, Bizans kültürü, ondan da çok ciddi bir var. Şey, tıp kitaplarına bakıyorsunuz, binlerce tıp metni dolaşıyor ortalıkta. Galenik ve Hipokrat'ın metnilerini tercih ediyorlar. Mesela sağ sahne tıp bunu tercih etmiyorlar. Ya da Cünti Çapur'tan gelen, ee, nedir onun Pehlevice yazılmış metinleri tercüme etmiyorlar mesela. Bu ayrımı nasıl yapıyorlar? Yani iyi eser, kötü eser nasıl yapıyor? Bunlar üzeri, cevap yok mu soruları? Bunlar üzeri düşünmek gerekiyor. Bakıyorsunuz mesela diyafontisi tercüme ediyorlar. Nikomakus'u tercüme ediyorlar. Melanyus'u tercüme ediyorlar. Oktid'i tercüme ediyorlar. Barclams'u tercüme ediyorlar. Heron'u tercüme ediyorlar. Arşiv'i tercüme ediyorlar. Başkan, <gülüyor> hepsi benim okulun mensubu, İskenderiye Okulu'nun mensubu insana. <gülüyor> Sistematik <gülüyor> Sistematik, işte evet. Bu cevabı denizler veremedi işte. Buradaki sistematikten kastımız ne? Hepsi algoritmik metinler, kontrol edilebilir metinler, hesabı verilebilir metinler, sırrı, spritüel, mistik metinler değil. Derslerden hatırlar, yanılır mısın? Anlattım size. Bu benim sorduğum soruların hepsinin bir ünlü soru. Diyor ki, niçin Müslümanlar? Önce Pehliviceler, Saskipçeler Suriyacan'ın tercüme yaparken bunu bırakıp da Yunanca metinleri tercüme ediyor. Bir derste anlatmamıyor. Çok eski bir soru demek ki bu. 1040'larda bunu sormuş. Cevap neydi? Çünkü diyor, Müslümanların daha önce geliştirdiği usul fıkıh, dil bilimlerine bunun oluşturduğu zihniyete yakın olan eserler, Yunan eserler. Öbürlerinde çok böyle hikaye, masal, ondan sonra bağlı, sistematik değil. Kafalarını takmet Bunu birbirine söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla tutuk daha böyle sistematik, bilinli, bir mantıksal çizgiye göre yazılmış. Şu Aristoteles'in de niye tercüme edildiğini bize veriyor. Şu Aristoteles'in ve eserleri de tamamen mantık diline göre yazılmış sistematik eserler. Zaten matematik eserler Aristoteles için mantığın matematik uygulamasına hareketle kurduğu için çok sistematik oluyor. Mesela hiçbir Yunan edebiyatı eserini tercüme. Tabii Yunan edebiyatı güçlü bir edebiyat. Şiiri var, yine tiyatrosu var, tacilisi var. Bir tercüme var. Çok önemli değil. Elbette kültürde bu biliniyor parça parça ama sistematik bir tercüme haline geliyor bu. Evet Arapların şiiri varmış onda. Demek, Arapların şiiriyle o dönemdeki Yunan şiiri, Mukayesef Arap şiiri nedir ki? Daha sonra geldim ama değişiyor aynı durumda. Demek ki burada sistematik olmak, denetlenebilir olmak, hesabı verilebilir olmak son derece önemlidir. Önce derste anlattım hatırlarsanız, akıl kelimesinin 10.sundaki zıddı neydi? Yani Bağda'da gittiniz. Ak akıl kelimesini niye zıddı olarak kullanıyordun Müslüman Allah'ın Sır kelimesini zıddı olarak kullanıyordun. Akıl bağlanabilen şey demek, akıl bağlamak ya. Bağladığın şey somut olacak, böyle bağlayacak. Sır, ne yani? Sır işte bir yanda gördüm. dedi, hocam dedi, duydum. Hesabı Hesabını veremezsin ki onun. Hesap aklın hesabı veriyor onun. Onun için sır kelimesini zıddı olarak kullanılıyor. Ve sırrı olan, tamam olabilir onun, bireysel olarak uğraşabiliriz ama kamusal olduğunu belirleyemeyeceği için sırrı olan tercüme ediyorlar. Tabiri biliriz. Onun için de bir süre sonra onları karışsam ya. Hit matematiğe ama hit matematiğinin hesabı veriliyor ki. Ne diyor Alicice? Bir bir ünlü hit matematiği için müthiş sonuçlar var ama niye bu sonuçları nasıl bulmuşlar? Çok kızıyorum. <gülüyor> siz burada cüfet demeyeceğim. Yani Bir Birinin şahitliği çok önemli bu konuda gerçekten. Şeyin matematiği taklit ediyor, çok ciddi diyor şeyleri var formüller ama niye bu formülü bulmuşlar? Nasıl bulmuşlar? Nasıl temelde? Belli değil, değil, değil. Ben göstermeye çalışınca bana ne dediler? Ne de? bücü dediler. Tabi. Bana bücü gözüyle bak. Bakıyorsunuz siz. Usul Mendesi'ye tık tık tık hesabı ispatını yapıyor gene içmeyi veriyor, akışma listeler tamamlar. Ne? Kafa karışmıyor. Kendinize verdiği zaman akıyor. Denetlenebilirliği çok yüksek, tekrar edebilirliği çok yüksek, yeniden üretilebilirliği çok Bu tür bilgiler çoğaltılabilir bilgilerdir. Müslümanlar, İskenderi'nin metinlerini çoğaltabileceklerini görüyorlar. Diğer metinleri çoğaltamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü nasıl çoğaltacağız, nerede gideceğiz, belli Nereden biliyoruz bunu? Tarihli tercümeler başlar başlamaz Denizli'ler, Kindi'ler, değil mi, eklemeler yapıyorlar, katika yapıyorlar, tasihler yapıyorlar, kendilerine ilmiyetimler yazıyorlar. Değil mi çoğaltmaya başladılar? Burası da önemlidir bakın, bunu unuttuk. bitip Müslümanlar tercümelerle çalışıp kendilerini yetiştikten sonra yazmaya başlamıyorlar orjinal eserleri. Tercümen esnasında yazılıyorlar. Kendilerinden geliyor, değil mi? Efendim? Akıyor. Akıyor. Bakıyorsunuz, kendi usul en lesedeki bilmem haki teoriyi eleştirir, yeni bir metin yazılır. E bu kolay bir iş değil ki, ne zaman öğrendin ama sen yani kuantum fiziğine kitabı tercüme ettik, bilmiyoruz, hemen kuantum fiziğine kitaba eleştiri yazıyorsun, bunu üstün mü ya? E, bunu yapıyorlar. Demek ki bir birikim var, bir hazırlık var, bir o, e, nedir din oluşmuş teknik. Bu ne güzel iyi metin verdi? E, Zici-Müntel'dir. Nedir Zici-Müntel? Dedenilmiş siç demektir, siç. Yani bakla müslahın aklımıza internet ediliyor, hemen bizim bilimlere satın kurup, gözlem yapıp öteden bereden gelen bilgileri kritik ediyorlar. Diyorlar, yanlış abi. Onun için geri gelmişken şey söyleyeyim, İlk dönemde bilimlere yönelik eleştirilere bir dini anlamayın. Hep böyle ya. Dini açıdan değil bunlar. O tahsiye etme aşamasında farklı bilgileri Müslümanlar gördüğü için kritik ediyorlar. Yanlış mı? O yüzden din açıdan değil. Dediğim ya bir taraftan Hint, bir taraftan İran, Sansar gibi örnekler. Evet. İskenderiye, İskenderiye'de farklı bilgiler geliyor. Bir de bilgi gelişmiş. Yani Batlamyus bir taraftan sonra 150, 170'den sonra asrın bir sürü ekleme yapan adamlar var. Bu bilgiler bir toplu gün gelince burada yanlışları kritik ediyorlar adamlar ve kendileri bizzat. Bu mesela tipi görmek. Aristoteles'in meteoroloji kitabını da tercüme ediyorlar. Meteoroloji gökyüzü olayları. İki tercümesi var, ikisi daha üstü tüterese ediliyor. Hani kendi evi bunları veriyorlar, kendi biliyorsunuz ki patronu, brokat. Büyük bir heyeti var, tercümeder yapıyor, yani, size bir anca bilmiyor ama tasih ediyor yapılanları. Esnafında böyle <gülüyor> bir tercüme heydi var. Kendi diyor ki, ya bir adam böyle iki tane bilgiyle çeşitli iştah yazamaz. Telefonu. İkisi daha üstü tüteresi, iddia öyle. Birbirine çeşit. Ne yapıyor kendi? Koyuyor kitapları kenara. Diyor ki buradaki olayları biz kendimiz araştırdık. Çok önemli bir takip. Demek ki bunu yapacak bir bilgi birikimi var, bir metodoloji var ki diyorlar bu olayları tek tek kendine diyecek. Kimde kendisi yeni bir metodoloji kitabı yazıyor. Ben bunu derste şey için olarak veriyorum değil mi? İbn-i Rüşt ne yapıyor? Güya Büyük <gülüyor> Rasyonalist. İşte değil mi? kitap var hakkında. The Rasyon Veskeli'nin bu iki kitabın tercih edilmeye çalışıyor. 1198'te ölen adamın yaptığına bak, 800'lerde ölen adamın yaptığına bak. hangisi daha arasınız? Onun için ben diyorum ki, İblir Üç, Aristoteles'in kitaplarını okumaktan doğa kitabını okumaya vakit bulamadı. Kesinlikle tırnak içinde gerici adam. Önemli bir filozof ama gerici bir bilim adamı. Çağdaş, İslam, Dünya, İslam, Dünya, yani Aristoteles'te kalmış adam, Aristoteles'i okuyalım diyor, Aristoteles'i geri dönerim. Yani bugünkü bir fizikçi kalkıp diyor ki, boşluk kuantum olalım. Hatta Lifton'a Aristoteles'i geri dönerim mesela. E, o çok eski olur mu? Lifton'a geri dönerim. Öyle mümkün ya? Böyle bir taraf var. Ama kendi liftenisi konuları araştırabiliyor. Demek ki bir ciddi bir birikim var, benim ciddi bir şey var. Son olarak tamamlayamadım değil mi? Çok uzattık. Son olarak şunu söyleyelim. Kitabı tabi unutmayalım. Müslümanlar hiçbir şey yapmasalar. Bu kitaplara e, yeni bir şey iklimi kere sebebiyle tüm klasik kültürlü kitaplar okuyor. Kitap yok çünkü. Kağıt ve kitap İslamiye'nin kağıt tabi ki içimden geliyor ama bunu kitaba dönüştürüp kitabı Yaratan, yani, kitap kültürüdür. Bunun da camus çok güzel bir hikayesini anlatır. Kitap nasıl oldu, evet, sabah an akşama çıkmıyor. O kadar güzel, ekonomik, üç kağıt numaraları var. Yani insan her yerinde insan. Nasıl kitap yazıp başka yabancı cisimler koyuyorlar. O kitaplar nasıl piyasada satılıyor. Nasıl piyasa kontrol ediliyor? Malı nasıl götürüyorlar. O kadar güzel hikaye eder ki onu, şu kendisi de işlem Mesela Caos uzun müsleme kitap yazıp baş yabancı Yunanlı isimle yayınlamıştır. Hmm. Şey söylüyorum, biri adam yerine koymuyorlar ama diyor, üzerine bir tane demokrasi göreceğim, alıyorlar diyorlar. Bir para kazanıyorlar. Caos satıyor. <gülüyor> evet, bunu seçim. siz Türkçe bir kitap yazıyorsunuz, itibar gelmiyor ama koy bir devam eder bak nasıl satıyor. Ya, bu kitap işi de son günlerde kitap. Bilgisayar devrimi, çünkü bilgi devrimdir. Tüm bilginin e, yayılmasını, çoğalmasını sağlayan. Son bir kümleyi söyleyeyim. Ee, İslam medeniyetinin, İslam medeniyetinin bilmek her sadece ilk başlangıçta verdiği, bitti değil arkadaşlar. İslam medeniyeti, dramatik medeniyeti. Daha sonra ilişkiye girdiği kültürlerden beslenmeye devam ediyor. Mesela Pir Reis'in haritasında ne diyeceğiz? Pir Reis'in Haritasında şey, ne durumdadır? Ee, kom nedir? Amerika için ne şey bu? Korsavolun kullanıyor. Bahriye de yabancı Avrupa kaynaklarını kullanıyor. Bak, yani İslam medeniyetini böyle bir yerde kuruldu öyle bir yerde diye güvenme. Yeni ki e, Osmanlıların da yazılmış bir matematik kitabı alıyorsunuz, Yahudi çarpmasından, Zenci bölmesinden bahsediyor. Yani bunlar Yunan'dan almadılar ya da Hindistan'dan. İslam medeniyetin bu dinamik süreçte farklı bilgilerle karşılaştığında onlara almakta tenebül etmiyor. Kendi iç üretimini, bilgilerini aktarmanın haricinde dışarıda bulunuyor. Yani Alâ Micellâhin, ee, Cenâh Mesut'un yazdığı ikinci Beyaz Latin kaynaklarından hareket ederek oluşturan kitap. Ya da negatif sayılar, Çin matematiğinden alınıyor, geç bir dönemde negatif sayılar. Dolayısıyla İslam medeniyetin bilim kaynakları ...başkan işler kuruluş aşamasında kuruldu, bitti değil. İslam dünyası o dinamik için şey işte kendinin dışındaki kültürlerle... E, ...ihtiyaç duyduğunda farklı bir şey gördüğünde almakta... ...ilis görmüyor. Mesela diyelim ki... ...1640'lar değil, ileride e, bir Findris İranlı bir oturuyor. E, yogaları Arapçaya, Farsçaya tercüme edip onları 5 ay felsefesinde yorumluyor. E bu da bir şekilde Ya da bu Paris şartları, bir şartı herifmettir. Değil Vahdet-i vücutla entegre etmeye çalışıyor. Ya da Louis-ci müslüman bu ileride oturuyor. Yeni konfüçyenist felsefe ile Molla Cabib'in felsefesini 1600'lerde entegre etmeye çalışıyor. 1670'lerde. Yani İstanbul bir sadece orta dünya, bunun balayı var dünyası, bunun Hint dünyası var, bunun Çin dünyası var, değil mi? Hı. Buralarda da çok herkese panikler oluyor. Farklı kültürlerden yani alıp, kendi sahip oldukları bir kimdenin etmeyi beceriyorlar. Eğer insanın merkezi alırsak arkadaşlar, bu şeyleri tekrar yapabiliriz. İnsan merkezi düşünmek lazım. Ee, i̇nsanın ihtiyaçları, maletli ve maliyet ihtiyaçları düşünerek, de tekrar etmek mümkün Peki, burada tamam mı? <gülüyor> Sorular varsa soru alalım. Bir buçuk saattir konuşuyoruz. Büyük. Evet. Evet. şeyler anlattım, benim şey anlattım. Soru, soru mı? Çok açık anlattım. şey nasılmış? <gülüyor> Buyur, soru var yani, lütfen diyeyim ben bir soru sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi, Konuştuk ilk başta, yani... Sen konuşma, ben konuştuklarım. Konuştuk diyorsun, niye ortak oluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Müslümanlar bitmiş kültürlerle e, muhattır, yani... Yüksek seviyede üretim yapmamış, yani bitmiş değil. O yüksek seviyede üretim yok. Yani TTAÖ'yde değil diyor, yani <gülüyor> bana sınırlar dair dikkatlar, yani merak etme bir şey yok. Yani e, seviyeyi tam bilmiyor. Kim de kendini kıyasladı da geri olduğunu düşünüp böyle bir büyük bir harekete geçti. Hiç kimseyle kıyaslamadı. Tam tersine bir üstünlük psikolojiyle yaptı. Osmanlı'nın batı ile ilişkisiyle İslam medeniyetinin ve yani Abbasların diğer medeniyetlerle olarak ilişkisi aynı değil. Garip bir kültürün, mağlup kültürlerle olan ilişkisi de Abbasların ilişkisi. Bizde ise bizi zorlayan, henüz biz tam galip sayımasa diye bizi zorlayan bir kültürler. Gelişmekte olan güçlü bir kültür de olanmış. Farklı bir ilişkiler var. Abbas'da hiçbir rakibi yok. Ne siyasi, ne askeri, ne ticari neden temektir var. Hmm. bir kültür yok ki o dönemde. Bizans, Bizans'ın en önemli ertelikler, faaliyetleri 1300 ve 1400-153 hmm. arası var. Ondan önce fazla bir şey yok Bizans'ta. Hmm. Evet, başka? Buyurun. Hmm. Evet, Böyle bir bilgisel üretici var. <gülüyor> Peki bu e, bir, söylediğimiz sonular köleştirmeyi başlattı şu Evet. Peki bu köleleştirme, limanlara iş Yani bu köleleştirme şu marmara'da köleleştirilmişte. Bir diğer şehirde yapıyorum. olarak. Tarki Tabii tabii. Yakın için. Yüceviliğe dönüyorlar. Sadece ortasında değil. Kuzey Alpada da pek çok bölge. Ee, tekrar göçü belirliğe tam Tanrım aranızdayım yok. Bize de insanlar öldürdü. Hocam başta söylediğiniz gibi teklifle gelen medeniyet değil. Değil. Yani, evet. Moğol'dan bir teklif yok. Evet. Ermenilerin var mı hocam? Şimdi, Ermenilerin Ermeniler hiçbir zaman global ölçekli bir medeniyet kurmadılar. Ama, büyük bir çok eski bir millet. Mühendan önce dekleri var. Bir kültür daha doğrusu. Evet. Ama hiçbir zaman e, büyük bir medeniyet kuramadılar. Ama şimdiden her bir medleyi ekleyemiyor. Hayır. Kürt insanın olduğu yerde bir var. Bir kabilenin de kültürü var. Büyük ölçekli bir medleyin de kültür var. <gülüyor> Kürt'ü de <gülüyor> devrensel ölçüye taşıyacaksın. Cisimleştireceksin o zaman. Bir teklifle dönüştüreceksin. Kimseyi sen ırkına bahad edemezsin. Yani Gelin Türk olum diyemezsin. Gel Müslüman olayabilirsin insanı. O zaman bundan bir ırkçılığa sonra İsrail için bir medeniyet ekleyebilecek yani o eğer İsrail iddialarını evrensel ölçüye taşıyabilirse... Evet. Yok, yok taşıyamadık. Yani. Tarih boyunca hiç yapamadık. Evet. Çin de yapamadık. Evet. Çin, tarihin gördüğü en istisnai kültürlerden biridir. 5000 evet. yıldır orada, oturan boğa gibi oturuyorlar. Evet. Her yerini erittiler. Evet. Ama global ölçekte hiçbir teklifleri olmadı. Olur mu? Bilemiyoruz, göreceğiz. Evet. olmadı hiç. Şimdi önümüzde bir perşembe gibi bir şey anlatacağım. Onun için çalışıyorum, tazı de. 200 yıl boyunca Çin'i kapatıyorlar bütün dünyaya. Çinlileri bile Çinleştirme projeleri var. Çinlileri de Çinleştireceğiz diyorlar. Moğollardan hemen sonra Çin'in homojenliği bozulduğu için kapatıyorlar Çin'i bütün dünyaya. Anasını anlatıyorlar insan. Şimdi i̇şte bugün de Doğu Türkistan'da Arapça, ya da Çin, Çin'ce dışında isimni yasakladılar değil mi? Çin'ler bunu sık sık yapar. Şimdi bu medeniyetin hiçbir global teklifi olmadı şimdi? Abi göz çok güçlü olduğu dönemler oldu. Hep belli bir yerde durdular. Çünkü teklif olmak kolay bir iş değil. Bazı riskleri göze alacaksınız. Çünkü siz de dönüşüyorsunuz. Dönüş çözüğünüz kadar. Ee, tarihte evrensel teklifi olan medeniyetlere bir bakalım. Akademikler, ama onlar daha çok bir politik birliktir. Şimdi e, bu dersleri nerede anlattım bilmiyorum ama üç türlü medeniyet var. Ekonomik birliğe dayanırlı medeniyetler, politik birliğe dayanırlı medeniyetler. Bugünkü hani sistem tarzı, dünya sistemi diyorlar bunlar, işte varlaştığınızı falan. Şeyler. İstanbullardan hiçbiri değil. İslam daha çok anlam değer. Dar ul İslam ekonomik birlik değil. O için İslamcılar son derece yabunduyolar ümmet kavramını politik olarak kullanıyor. Ümmet politik bir kavram değildir. Ekonomik kavramdır. Ümmet anlam değer, manevi bir kavram. Amerika'da gibi Müslüman ümmetin bir parçası. Ama politik olarak bize benzetme olmayabilir. Anlıyor yani musunuz? Çok İslamcılar biliyor çok savaş, alufa, aydınlanma cildi durusunu öttüleri politik sistem anlayışları. İslâm bir manevi birikleri ve bir anlam-değer birikleri yaratır. <gülüyor> Akadetler dedik. Roma bir bedeniyettir. Ondan sonra. Abbasler bir bedeniyettir. Mesela Emeviler için benzer şeyi kullanmayabiliriz. Emeviler onu tutamıyorlar. Ona biraz asabiyeti, Arap asabiyeti yüksek bir kültür. Selçuklar bir bedeniyettir. Ondan sonra. İngilizler bu medeniyettir. Mesela Almanlar bunu beceremediler. Almanlar hiçbir zaman küresel ölçekte bir teklif sahibi olamadılar. Çok güçlü felsefi öğrendiler, bilim öğrendiler ama herkes Almanlaştırarak var olmaya çalıştı. Evet, Peki İngilizlerin, e, İngilizce dili de işte bu şekilde o doğal bir şey yok. Şey, yok o doğal şey, bir şey de Hem medeniyetin bir dili vardır. İslam medeniyetinin değil Arapçadır. Bitti. Kültürün diliyle medeniyetin birini karıştırmayacağız. Bu hünkün medeniyeti dilin Bu kadar basit. Bunu dayanmalarına gerek yok. Ana dili olsun. Anne dili değil, ana dil. Ana dil nedir? Karıştırıyorlar, efendim, anne dili değil mi? Ana dili ile itim yapalım herkes diyor. Amerika'da kaç tane ana dil var? Anne, yok. Herkes ana diliyle, yani anne diliyle itim yapsan, Amerika bölürür mü? Ana dil, nüfusun büyük çoğunluğun anlaştığı dili, ana dili Ana, temel demek burada. Anne ile alakası yok. Main Pong, değil mi? Anak. Madır, Tompil yani. Değil mi? Ahakça, ana de. de git, konuşmak, değil mi? Niye? Çünkü Hintli'de Ahakça konuşuyordu, Endülisli'de, Osmanlı'da Yemenli'de. Ve bugün ne İngilizce. İstiyorsanız git, denem. Uluslararası bir konfanda, Türkçe konuşmak için değil mi? Adam yerini görmezler. <gülüyor> <gülüyor> Buyur, tabii. İslam Egeniyeti'ne, Arakya Egeniyeti'ne olan bir süreç Hayır. İslam medeniyeti çadır dozaklaştırıyor. Başka bir şey. İslam medeniyeti Arap medeniyeti demek başka bir şey. Arap medyeleri için peki Arap medeniyeti Arap, Arap. yani İslam medeniyeti kurucu etnistesi Arap'lardır. Her medyelerin bir kurucu etnistesi vardır. Baya doğal nokt. Ama Arap medeniyeti bir, bir medyeleri ne demek? Bir etnistir etnik grubun eseri değildir. Dinamlı olabilir, başka bir şey de olabilir. Farsları çıkarttığınız zaman Arap e dediğiniz ne yapacaksın? Ee, Çerkezleri çıkarttığında, Türkleri çıkarttığında, Kütleri çıkarttığında, Hitler'i çıkarttığında Kaç milyar evet. hükümeti var şu anda? Birilerin Müslüman. 600-700 milyon Müslüman oldu. Evet. 400 milyon olay evet. var ya kısa bir milyar. İslam alemi 1,5 milyar. <gülüyor> Arap'lar kaç milyarı? 270 milyon. Arap'ların 1'de 40 Yerislerdir. <gülüyor> Biliyor musunuz? <gülüyor> ya... Onun için böyle e, Türkiye'de çok ciddi bir Arak miniyetçili var. <gülüyor> Arak kültür emperyalizmi var. Sümini bir ortası, da var. Ben onu yani herhangi söylüyorum. Ohtoloji olduğum için mesela bir şey demeyin. Kurum Bakın. Trabzon'daydım geçen hafta. Bir merdeseye götürdüler beni konuşmuyor. Çık. Tabii bir daha hayattan bir falan yaptılar, da kesinice yapmazlar. Medrese kurduğumuz anı arkadaşlar. Arap etkileşimi var. Arapçayla Arapça açılıyor. Osmanlılarda medreselerde ders dili Türkçe'den arkadaşlar, metinler adamıştı sadece. Osmanlılarda olamadı, o dönem hiç olmasın. bir de Türk nüfusu ne kadar? ...onlar kadar yapamadık. <gülüyor> İngilizce eğitimine kısıyorduk, şimdi Arapça çıktık. Ne olacak şimdi... ...Marmara İlahi'nde meyesi olan bir imam gidecek... ...ofta, benim köyde, kenar köyünde... Cevat Arapça konuşacak? <gülüyor> Sen yüksek İslam âlimi yetiştireceksin... ...tamam onlar özel bir doktorat konumu yaparsın, yetiştirirsin... ...İslam müesteği görürsün... ...hep dilde, bütün dilleri kullanırsan... ...bu kadar Arapça eğitimi var... ...İlahi'den bir ihanettir ya. i̇ha Değil. Tamam biz Arap, İslam, Fars, bütün dünyada ortak medeniyette yaşadık, birbirimizi etkiledik. Değil mi? Ya biz Arap değiliz ki. Biz Müslümanız ya, Arap değiliz. İsimlerimiz Arapça. Tamam anladık kültürel olarak ama şimdi özellikle 80'lerden sonra saf Arapça isim veriyorlar Zeyd. Bana bir tane Zeyd gösteristan tarihinde Türk. Peki Araplar Alparslan adını verir mi? İslam'a bu kadar büyük hizmeti yapmış bir adam. Vermiyor. Yani tam bir Arap kafası var ya. İlk 400 yılda zaten sınlandırıyoruz İslam'a e gelirdiğini. Çünkü Arapların hakimiyeti bitti. Onun için Türkler verdi. Bak İslam'a bir çökülüyoruz kendimiz. Yani bu kadar hamakat akan birliğine yükülttü görmüyoruz. Kendini tahkir ediyor. Yani bir insan kendini tahkir eder mi ya? Koza koza şey bitti. Tabii bitti çünkü sen Gaziantep'e sonra Türk'te başka bir şey yoktu ya İstanbul'da. ediyorsun. Hala Ebu Hanif şunu dedi, İmam Şafir'in dedi. Ya İslam Yediye'nin devam etti arkadaşlar, o soruları çözdü misinkiler ya. Raziler var. Bir, şu Sultan Sencer ekranındaki 60 tane alemin bir bakım bakın, bunlar ne yaptı? İslam en önemli dönemi de Sultan Sencer dönemi. Belki evet, kimse Ömer Hayyam orda, Kazim orda değil mi? Bütün mekanikçiler, fizikçiler, matematikçiler, astronomlar orada. hiç önemli değil. 400'de bitti. Barabir, İmpisiyna, bir tane ilginç üretti. Bu kadar. Mı? Bu kadar küçük bir medyede mesul olur mu? Bu kadar büyük bir medyede mesul olur mu? Böyle medyen yok. Ya yani önce biz kendi yazmamız lazım. Tabii bunu yazarken biz de onlara da az önce düşünmek lazım. İslam medeniyeti gerçekten büyük bir medeniyetin, dinamik medeniyetin, Malay dünyasılar, Hikri dünyasılar, Orta Afrika dünyasılar, onlara da dikkat edemeliler ama, biz şu anda tamamen 19. yüzyılda Orientalizm'in bize çizdiği Arap bakış açılı, perspektifli, biraz da Fars soslu bir medeniyet anlayışı sözde yaşıyoruz. Biz kendimiz, kendi ve çileği yaptığımız bilgim, Soğumasını yaptınız, bedeniyetle kendinize yer vermiyoruz ya. Bu kadar ahlaklık olmasın. Ben bunu reddediyorum, yoksa olamayın. <gülüyor> Kapatalım hocam. Diyelim. Ve kendinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bize aydınlattınız. Yani bizim için bu İslam müdürsünsinin açıklanması gerek. Bu kadar özellik açıklamış olmalı. Evet, evet. Bir şey daha var. Yani, bir, Arkadaşlar, e dinleyelim miyiz? Evet. Şimdi ne yapacağız? Var da haç yapılıyor Ve, e bugün yaptığımız işlerde ne hatalar var, ne yapalım? Daha, Gelecek sene ilk konferansım olsun evet. Adın, evet. Varız, hocam. Burada var mısınız? Çok, çok, çok sevgilim. Başka işimiz yok. Daha evet geleceği bütün ayağa kalkacak sayınlar. Eee buradan Çek mi? Şahit olsun. Tamam, teşekkürler. Kelime dari sana.